bir sorumuz var bugün, gün içinde gelen bir sorumuzmuş bu. Ee, sohbet esnasında bir soru soruyor. Ben bunu bildiğim halde, acaba rüya mı olur? Başkaları şu biliyormuş mu derler diye bildiğimi söyleyemiyorum. Yanlış bir şey. Bu doğru mu? Yanlış bir şey. Yani rüyayı karıştırmamak lazım. Rüya nedir? Yaptığı bir ibadeti başkasına göstermektir. Bu kişinin zihin dünyasıyla ilgili Hı -hı. bir şeydir. Siz mesela ee, şöyle söyleyelim. Ee, öğle namazını kılmamışsınız. Vakit daralmış. Kılacak bir yer yok. Milletin ortasına bir yere seccadeyi serdiniz. Namazınızı kılıyorsunuz. Şimdi karşıdan sağa adama bak işte. Milletin işte namaz kılıyor. Gösteriş yapıyor filan deseler. Ama sizin böyle bir niyetiniz yok. Hı. Yani vakit geçiyor. Namazım kazaya kalmasın diye. Efendim işte fırsat buldunuz bir yerde namaz kıldınız. Bu rüya olmaz. Yani rüya tamamen kişinin niyetiyle ilgilidir yani yaptığı eylemin için yapıyor ibadetin için yapıyor o bilgiyi ceaplamanın için yapıyor yani burada başkalarına duyurmak başkalarına göstermek varsa göstermek varsa adı rüya, duyurmak varsa da sümâ deniyor bu tabi günah bir davranıştır şirki hafifidir e, tehlikeli bir şeydir ama e, başkalarının sizin hakkınızda adam işte rüya yapıyor demesi onun rüya anlamına gelmez. Mesela e, ben yurt dışında bir süre din görevlisi olarak çalışmıştım. Bir genç e, grubumuz vardı onlarla Venedik'e gittik mesela. Bir otobüs tuttuk. Otobüsün arkasında da kocaman bir e, ince şeffaf halı gibi bir şey götürdük. Öyle namazı kılacağız. Yani şeyin ortasında bir yere yani bir boşluğa Venedik'te. Serdik secdeye ben geçtim imam oldum. Millet de 35-40 kişi cemaat oldu. etrafımız insanlar toplandı. Çünkü başkana namaz kılacak yerimiz yoktu. Kılmak da durumundaydık. Yani biz o da namaz kılarken de bak herkes bizi görsün bu da namaz kılıyor diye kılmadık. Yani bir Müslüman olarak namazımızın kılınması gerekiyordu. Hı hı. Nerede kılacağız? Cami yok orada. Temiz her yer, temiz olan her yer Müslüman için mescit hükmündedir, kılabilir. Yani kırda, bayırda, diyelim ki pikniğe gittiniz, çayırın üzerinde kılabilirsiniz. Diyelim ki şuradan altın parka gezmeye gittiniz, vakit oldu. Efendim biraz gezdiniz, işte bir camiye gidinceye kadar falan diyelim, öyle vakti veya ikinci vakti geçecek, orada bir yerde kılsanız amacınız da Allah rızası için, Allah'ın emrettiği bir ibadeti yerine getirmek üzere rüya olmaz. Hı hı. Evet. Dolayısıyla yani, bu kardeşimizin bu da... böyle düşünmesi de doğru değil yani. Evet.